الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Değerli kardeşlerim, bugün Mutat olan hadis derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah izin verirse <gülüyor> kalmış olduğumuz hadis Riyazu Salihinin ikinci cildinde Cömertlik Babında 564. hadis. Ve anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâir. Ebi Hureyre radıyallahu an'tan rivayet edilen hadise göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beynâ racülün yemshi bi fulatin min al Adamın biri günlerden bir gün çölün ortasında yolculuk yapar. Fe semi'a savtan fi sahabati. Adam biri çölün ortasında veya artık şehir dışında mezrada arazide bir yerde bulunurken bir ses duyar. Bu ses buluttan geliyor. Fesemi'a savtan min sahabetin bir yıl bir buluttan bir ses duyar. Bu ses şöyledir: Isqi hadiqata fulan. Felancanın Bahçesini sula Felancanın bahçesini Sula Bu ses buluttan geliyor Ve Buluta hitap ediyor yine Bulut tarafından geliyor Aslında bulutun kendisi değil Buluta emreden bir ses Ne olabilir bu Ses Meleklerin sesi olabilir Buluta emrediyor Diyor ki falan canın bahçesini sula ey bulut diyor. Fatanaha zalika es-sihabu fa'afragha ma'ahu fi haratin. İşte o bulut alçaldı. O kişinin bahçesinin üzerine yöneldi ve o bahçeyi suladı. Yani yağmurunu o bahçenin üzerine bıraktı. Feiza şerge'ten o ilke şıraji kat istوعabed zalik elma'a kulluhu fetetbe'alma'a yağmur o kadar yağdı ki o arazide bir ark su arkı oluştu su arkı bütün yağanın yağmurun suyunu kendisinde topladı bir yöne doğru yöneldi Bulut tarafından gelen bu sesi duyan sahabe bu suyun aktığı yöne doğru gitti, suyu takip etti. Fe iza raculun qaimun fi hadiqatihi yuhavvilu'l ma'a bi mishatihi. Bir de baksın ki adamın biri akan suyu, o arktan akan suyu eliyle kendi bahçesine doğru ...çeviriyor, yöneltiyor. ''Fekâle lehu ya Abdullah, mesmuke'' Bu buluttan gelen sizi duyan kişi... ...dedi ki, ey Allah'ın kulu, ey Abdullah... ...senin adın nedir? Şimdi adını öğrenmek istiyor, neden? Çünkü bulutta bir isim zikredildi. Buluttan gelen seste, yani buluta hitap eden melek olabilir... Felancanın bahçesini suladı dedi ya. O ses acaba o seste zikredilen isim o bahçesini sulayan eliyle arktan gelen suyu bahçesine yönelten kişiyle uyuşuyor mu? Bu isim aynı mı? diye merak ediyoruz abi. Ve soruyor. Ya Abdallah mesmuke ismin nedir ey Abdallah senin? Kale <gülüyor> fulâne Şimdi burada niye filan diyor? Aslında bu isimler belli. Ama muhaddis, e, hadisin ravisi bu ismi biliyor. Neden zikretmiyor? Bu ismi duydu. Abdullah mıdır, Muhammed midir neyse. Bu kişinin ismi belli ama filan diyor. Neden? Çünkü riya olmasın. Burada bir e, keramet meydana gelmiş. Keramet diyoruz da bir keramet meydana gelmiş kerameti ızhar etmiyor adam kerametin sahibini afişe etmiyor, reklam etmiyor etmek istemiyor, neden? bu onun için iyi değil, ona bir zarar çünkü insanlar bu kişinin Allah katındaki değerini anlamış olsalar ne yapacaklar? bu kişiyi övecekler, bu kişi şöyle muttaki, işte Allah buna bulut gönderdi, tarlasını özellikle suladı, şöyle böyle Adamın adı <gülüyor> reklam olacak. Efendim insanlar tanıyacaklar ve burada bu adam belki de bu reklam olma işinden memnun olacak. İnsanlar beni hayırla yad ediyor, hayırla anıyor. Ne güzel. Herkes benim çok muttaki bir kul olduğumu düşünüyor diye deyip nefsine hoş gelecek bu durum. Ve burada Kibir, büyüklenme gibi bir düşmanla karşı karşıya kalacak. Kibirlenme, büyüklenme, riyaya kapılma gibi amelleri yiyip bitiren, salih amelleri sıfıra çeviren bir mikrop, bir virüs ile karşı karşıya kalacak. O yüzden bu sahabe bu adamın ismini ilan etmiyor. İlan etmiyor ki işte kibre kapılmasın, riyaya kapılmasın. Ama bugün günümüzde o adam sabahleyin geliyor müritlerine diyor ki bu gece rüyamda Allah ile görüştüm haşa bu gece rüyamda peygamberle görüştüm sohbet ettik çay içtik şöyle oldu böyle oldu size çok selamı var ha yahu sen böyle bir şeyi görsen bile bunu niye afiş ediyorsun niye reklam ediyorsun kendini bu nasıl bir iş bu nasıl bir anlayış Varsa sen de güzel bir haslet, bunu sakla. Allah ile kendi aranda kalsın. Niye kendini reklam ediyorsun? Bir insan kendini reklam ederse, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, şunla görüştüm, bunla görüştüm. Ben Allah'ın muttakı bir kuluyum. Hey, ben şöyleyim, böyleyim. Siz kim oluyorsunuz? Siz çocuk çocuksunuz benim yanımda. Benim taklamın yanına bile yaklaşamazsınız gibi kendini lanse ediyorsa, o ondan uzak durun. Ondan uzak durun mu? Bu iş kisve işi değil, bu iş efendim böyle büyük sakal bırakmak işi de değil yani. Adam bırakır sakal ne olacak yani? Sakal. Sakal da uzun ya göbeğine diyor ya, Mübarek Mubarek ya, o şun gidelim elini öpelim. Ha, belki de münafık. Yani bırakıyor ama münafık için bırakıyor olabilir yani. O yüzden katte olana bakacağız, insanın ahlakına bakacağız, yaşantısına bakacağız. Özüyle sözü bir mi ona bakacağız. Davranışları ile inancı arasında bir uyuşma var mı ona bakacağız. Evet. Ve burada sahabe çok inci bir anlayış ile o kişinin adını saklamış. Adını söylemiyor. Niye adam tehlikeye girmesin ya? Olur ki böbürlenir gururlanır ameli boşa gider. Değil mi? Evet. Saklı kalsın. Saklı bırakıyor onu. Bugün de aynı iş olması lazım. Sahabe Değil mi? Sahabe gökteki yıldızlar gibi. Onları takip etmek lazım. Bak saklıyor. Afiş etmiyor ya. Şimdi herkes afiş ediyor kendini. Yok şöyle, yok böyle. Efendim? Yanlış iş. Büyük hoca, allame, keramet ehli, bu şıhıların şıhı. Öyle olmaz. Böbürlenmek yok. Peygamber böbürlendi mi ya peygamber? Sallallahu aleyhi ve sellem ben cillik yaptı mı ben ben dedi mi ona karşı ezilenlere karşı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden çekinme ben kuru et yiyen bir annenin evladıyım fakir kurutulmuş bir et tarihini bulamıyor yani kurutulmuş bulmuş bir yerde onu yiyor fakirlikten kurutulmuş bir et yemek zorunda kalan bir annenin evladıyım benden çekinme Peygamber bunu söylüyor. Ve peygamber yine diyor ki Benim size bir üstünlüğüm yok. Ben benim bir farkım var. Allah bana vahy ediyor. Allah bana vahy ediyor. Ne farkım var? Bu da Allah'ın yani kullarından bir tanesini seçecek, ona vahyin iletecek. Bu da ben oldum bu vahyi gelmesi bir üstünlük vesilesi bile değil. Eğer o peygamber kendisine vahy edileni insanlara anlatmamış olsa, o vahyi saklamış olsa, o vahyi eğip bükmüş olsa, değerli kardeşlerim, üstün olur mu? Olmaz. O yüzden allah Teala diyor, peygamberine bile, sen eğer sana vahy edileni onlardan saklarsan, sana gönderilen vahyi, emaneti tebliğ etmiş olmazsın. Saklama diyor. Asla kafirlere doğru eğilme. Onların istek ve arzularına doğru eğilme. Onların kafalarına uyma. Onların arzularına uyma. Diyor. Eğer uyarsan ...sana azap ederim diyor. Bak peygambere bile bunu söylüyor. Demek ki peygamberin de bir imtihanı var. Bir insan peygamber olduktan sonra... ...tamam artık ona şeytan gelmiyor... ...artık ona vesvise gelmiyor... ...artık o imtihan olmayacak diye bir şey var mı? En ağır imtihan da o imtihan oluyor. Çünkü büyük bir mesuliyet, büyük bir sorumluluk altında... ...o sorumluluğun altından kalkması lazım. Kendisine gönderilen dini tebliğ etmesi lazım... dayan etmesi lazım. Düşmandan korkmadan, ölümden korkmadan... ...eziyetten, ezadan, cefadan... ...fitneden korkmadan... Bunu yapması lazım. E bunu her yiğit yapamaz değil mi? Bugün peygamberin varisleri olan ülemalar ne kadar bu dini tebliğ edebiliyorlar? Kaçta kaçını tebliğ edebiliyorlar? Vallahi herkes şimdi aman bir zarar gelir. Aman şöyle olur. Aman kötü bilinirim. Adam kimden makamımdan olurum. Maaşımdan olurum diye. Sukut, sukut. Yani her şeyi açıklayamayız, açıklayamayız diyorlar. Halbuki Allah'ın vahyini açıklamamak, en başta Allah'ın vahyine ihanettir. Kur'an'a ihanettir. Allah'ın vahyini insanlara olduğu gibi, geldiği gibi açıklamamak, sorumluluğa ihanettir, göreve ihanettir. Kulluk bilincine ihanettir. Peygamberin varisi olmaya ihanettir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almak lazım. O hiç korkmadan dini tebliğ etti. Aynı o şekilde tebliğ etmek lazım. Ama şimdi ne oluyor? Ya bu konu konumuz değil ama değerli kardeşlerim yani bu bizim kanayan yaramız olduğu için söylüyorum. Aman cemaat kızar. Şimdiye kadar bir alışılagelmiş bir olay var onu değiştirmeyelim. Ama ya imam efendi veya vaiz efendi veya müftü efendi sen önder misin kuyruk musun? Öndersen önderlik yap. Kuyruksan kuyruğa geç. Hiç dini bilmeyen, dinden anlamayan, kitaptan anlamayan, Kur'an'dan anlamayan, hadisten anlamayan, fıkıhtan, tefsirden anlamayan, hüküm çıkarmaktan anlamayan bir insan Nasıl olur da sana yapacak olduğun şeyi o öğretir? Sen alimsen o, sen ona öğreteceksin. Sen alimsen, sen ona öğreteceksin. Desin Hacı efendi, değerli kardeşim, muhterem kardeşim bak, Yüce Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyor. Peygamberimiz hadis şeflerinde böyle buyuruyor. Peygamberimizin uygulaması bu şekilde bana kızabilirsin ama gerçeği istiyorsan bu. A kitaptan sana yeri. Göstereceksin. Ama ne yapıyoruz? Ya boş ver, boş ver. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Cemaati küstürmeyin. Ne oluyor bu sefer? Cemaati küstürmeyin felsefesi düşüncesiyle beraber bir takım yanlışlar doğru gibi kabul ediliyor. Halbuki doğrular farklı yerde. Hoca efendiler her ne kadar kitaptan bu doğruların yerini görseler de, aman biri bir şey söyler diye sesini çıkarmıyor. Bu da bu vahyin sorumluluğunu yerine getirmemektir. Devam edelim. Vakit az kaldığı için hadisi en azından bitir bitirmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim. Evet. Ya Abdallah Mesmuk Ey Allah'ın kulu senin ismin ne? Kale fulani. Benim ismim şu dedi. Lil ismi lezi semia fissihâbe. Ve baktı ki o kişinin söylemiş olduğu isimle Bulut tarafından gelen isim, duyulan isim aynı. Ve Kâlehu o kişiye söyledi ki, o kişi, e, yani o sulayan kişi, eliyle bahçesine suyu çeviren kişi, ark yapan kişi, eliyle ark yapan kişi bahçesine dedi ki, Ya Abdullah, lima tesaluniye an ismi. Ya Allah'ın kulu Abdullah, sen neden ismi soruyorsun? Ne münasebet sen benim ismi soruyorsun? Hayırdır? Efendim, fakale bu kişi dedi ki: İnni semi'tu savtan fi's-sahab. Ben bulutta bir ses duydum, buluttan gelen bir ses duydum. Ellezî hâzâ mâ'uhu yekûl. İşte şu bulut var ya, yağmurunu sana buraya indirdi. İşte bu su o buluttan geldi. O buluttan gelen bir ses vardı, onu duydum. Orada Diyordu ki o ses i̇st hadi hadikate fulânin lismike O buluttan gelen ses diyordu ki felancanın bahçesini sula ey bulut. Felancanın bahçesini sula ey bulut. Bu sesi duydum ve işte biraz önce bana söylemiş olduğun isim var ya o senin ismin senin adını andı diyor o ses. O ses senin adını andı ve buraya suyunu indirdi. Femen tesna'u fiha. Ya sen nasıl ne yapıyorsun ki bu böyle oldu? Sen bu bahçeyi bahçeden aldığın ürünü Allah yoluna mı veriyorsun. Ne yapıyorsun sen ki buluta böyle bir emir geldi özellikle senin bahçeyi suladı bulut. Sen ne yapıyorsun bu bahçeden aldığın ürünü Azze Allah Celle Celaluhu. Celalühu. Ve cevaben diyor ki fakale ama, اِذْ Bu, هَذَا اِنِّي Aslında ben demeyecektim diyor. Yani böyle şeyler söylenmez diyor. Bahçemden aldığım ürünü şuraya buraya verdiğimi ben sana niye söyleyeyim diyor. Ama sen ki diyor buluttan bu sesi duydun. Sen ki benim adımı buluttan duydun. Bu olayı çok merak ettin. Artık söylemek zorundayım diyor. Artık söylemek zorundayım. فَاِنِّيَاَنْظُرُوا اِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُوا بِثُلُوتِهِ Ben diyor mahsus zamanı bu tarladan aldığım ürüne bakarım. Onu üçe ayırırım. Üçte birini Allah yolunda infak ederim. Üçte birini Allah yolunda infak ederim diyor. Bak bu iş yani bulutun özellikle bahçesini suladığı adamın yaptığı iş. Hikmet ne yani burada? Onu söylüyor. Malı üçe ayırdım, Aldığım ürünü. Üçte birini Allah yolunda kasadduk ederim. Efendim? Ve akulu ene ve ayyali sülüten. Üçte birini de ben ve çocuklarım yer. Üçte birini ben ve çocuklarımı ayırırım. Onlar yerler. Ve eruddu fihâ sülüten. <gülüyor> üçte birini de tohumluk ayırırım diyor tekrar ekelim bu araziye ki bir daha olsunlar diye bu hadis-i şerif imam müslim tarafında kitabında sahinde rivayet ediliyor değerli kardeşlerim evet bu hadis-i şerifimiz de böyle tabi sordan gelen kardeşlerimiz hadisin yarısından e, geldiler merak ediyorlar bu kıslanın başı neydi diye merak ediyorlar. Ben kısaca söylüyorum. Tekrar hatırlatıyorum gelen <gülüyor> arkadaşlarımız için. Değerli kardeşlerim, olay şu. Bir sahabe şehir dışında bir arazideyken buluttan bir ses duyuyor, bulut taraftan. Bu buluta deniyor ki felancanın, yani Abdullah, Ahmet, Mehmet neyse, bahçesini sula. Bulut bu emri alınca al çalıyor. O bahçeyi, o bahçeye doğru suyunu indiriyor. Daha sonra o su bir arkta birikiyor. O akın aktığı yöne doğru bu sesi duyan kişi merak ederek suyun peşine gidiyor. Bir de ne görsün? Bir adam o aktan gelen suyu eliyle bahçesine çeviriyor. Daha sonra diyor ki "Yahu sen kimsin? Adın ne senin?" O da diyor "Adın benim bu. Niye soruyorsun?" "Ya buluttan senin adın söylendi de" Deniyordu ki falanca'nın bahçesini sula. Ben buna şaştım. Ya sen ne yapıyorsun da senin adının bulut tarafından zikredildi. Bulut özellikle senin bahçene geldi. Bu nasıl iş? Diyor ki ben madem ki sen bunu sordun. Bana düşen de bunu söylemektir. Ben buradan aldığım mahsulü üçe ayırırım. Bir, bir kısmı üçte birini Allah yolunda tasadduk ederim. Üçte birini çoluğuma çocuğuma ayırırım. Üçte birini de tohumluk olarak tekrar ayırırım bahçeye diyor. Bu, bu diyor, başka da bir şey yaptığım yok diyor. E burada ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Ee, Allah yolunda infak etmenin önemini, bir iş yaparken, o işi yaparken niyetlerimizin salih olması gerektiğini ve yine bu hadisten anladığımız, özellikle Rabi'nin metodundan anladığımız şey, kerameti olan insanların kerametini ortaya çıkarmanın. Yanlış oldu. Ameli, ya, bunun yok edebilecek bir kibir, e, kibirlenmeye sebebiyet vereceğini, dolayısıyla keramet ehlinin kerametini saklaması gerektiğini öğreniyoruz. Allah bizden razı olsun. Allah cümlemizi, malını Allah yolunda tasadduk eden, helalinden kazanan, helalinden yiyen ve helal yollara harcayan müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. bu ahiru dava en elhamdülillahi rabbil Ve sallallahu ala nebine Muhammed.